Haftanın ilk gününden herkese günaydın. İstanbul'dan Deniz Şapka'nın kampanyasıyla başlıyoruz programımıza. Hande Kader'de Özgecan Aslan ve Münever Karabulut gibi Türkiye vatandaşı bir kadın ve her şeyden önce insan. Hande çalıştığı caddede müşterisinin arabasına binip ortadan kaybedildi. Cesedi yakılmış bir şekilde bulundu ve sonrasında bir sürü iddia ortaya atıldı. Her ne olursa olsun Hande'nin katilleri birçok kişi ve bu olaya sessiz kalanlar da en az katiller kadar suçlu. Hande'nin trans kadın olması ve seks işçisi olmasından mı insanlar bu kadar sessiz kalıyor? Hala susuyorsunuz diyoruz. Çünkü bu tarz katliamlar karşısında insanların duruşlarını biliyoruz ve bu duruşu Hande için de gösteriniz. Transfobinizden sıyrılın lütfen. Susma, suça ortak olma. Susanların yanı sıra duyarlı insanlar da var. Duyarlı olmak sokakta bağırmayı gerektirmez. Bu kampanyayı imza ile destek olmak bile bir sestir. Bu kampanyanın muhatabı İçişleri Bakanlığı, İstanbul Valiliği, Emniyet Müdürlüğü ve Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı'dır. Yukarıdaki kurumların bir şekilde bu cinayeti aydınlatıp ve suçla ya da suçlara hak ettikleri cezaları vereceklerine dair inancımız var. Çünkü bu onların görevi ve bir an önce bu cinayetin aydınlatılması lazım. Sen de bir imzayla sessiz kalmadığını göster bize diyor Şapka. Kısa sürede 10 bin imzacının desteğini alan kampanya, Hızla büyümeye devam ediyor. Bu kampanyacılardan bir tanesi de Berrak Şahin. Kampanyayı neden imzaladığını şu sözlerde aktarmış. İmzalıyorum çünkü hiçbir insan bu şekilde ölüme hak etmiyor. Sessiz kalınmasını istemiyorum diyor kendisi. Barbaros Altu'nun kampanyasıyla devam ediyoruz. Barbaros Altun diyor ki bugün Özgür Gündem gazetesi yazıları ve gazeteye ilişkisi sebebiyle gözaltına alınan Aslı Erdoğan dünyanın en önemli edebiyatçıları arasındadır. Aslı Erdoğan. Hem ruhsal hem fiziksel açıdan bu gözaltı sürecini kaldırabilecek güçte de değildir. Bizler bu kampanyada imzası olanlar, tek umudu daha iyi, demokratik ve medeni bir ülkede yaşamak olan ve bu uğurda düşünce ve yazı üreterek dünyanın hemen her ülkesinde Türk edebiyatını tanıtan Aslı Erdoğan'ın ivedi olarak serbest bırakılmasını talep ediyoruz, diyor Altu. Kampanyanın imzacıları arasında Ayşe Kulin var, Ahmet Ümit var, Yekta Kopan ve Oya Baydar gibi isimler de yer alıyor. Öte yandan 2500'ü e aşan imzacılar arasında kampanyanın önemine vurgu yapanlar da var. Bunlardan biri Yavuz Akengin. Yazarları, aydınları ve gazetecileri baskı altına alan bir düzende demokrasiden söz edilemez. Farklı seslere, farklı düşüncelere saygı göstermek demokrasinin gereğidir. Hiçbir düşünce gözaltıyı, hapsi ya da baskıyı hak etmez diyor Akengin yaptığı yorumda. Şimdi Ankara'ya uzanıyoruz ve... Turhan İçli'nin görme engellilerin bir sorununa dikkat çektiği kampanyasına kulak veriyoruz. Demiş ki Türkiye Noterler Birliği noterlik yasasının 73. maddesine aykırı olarak görme engellilerin yaptığı işlemlerin geçerli olması için iki tanık isteme uygulamasına devam ediyor. Bu durum görme engelli yurttaşların onurunu incittiği gibi onları her noterlik işleminde iki tanık bulundurma külfetiyle yüz yüze bırakıyor. Oysa bir kişinin el ürünü olan imzanın o kişiye ait olup olmadığı grafolojik incelemelerde kesin bir biçimde saptanabiliyor. Dünyada ne kadar insan varsa o kadar parmak izi ve o kadar değişik imza var. Zira imza kişiliğin dışa vurumudur. Görme engellerinin işlemlerinin geçerli olabilmesi için iki tanık istenmesi onların kişiliğine karşı bir saldırıdır. Kendisini aldatılma riski altında gören bir görme engelli isterse iki tanık bulundurabilir. Bu tamamıyla isteğe bağlıdır. Kampanyamıza bir imza koyarak sesimizin Türkiye Noterler Birliği'nce duyulmasını görme engellileri rencide eden ve onlara külfet oluşturan iki tanık bulundurma uygulamasına son verilmesini sağlayabilir. Görme engellilerin onurlu yurttaşlar olarak yaşamasına katkıda bulunabilirsiniz diyor içli. 8 bini aşan imzacıya ulaşan bu kampanya nasıl bir sonuç verecek bekleyip göreceğiz kampanya destek olanlar arasında. Nevşehir'den Ersin Baran da var. Ersin Baran şöyle demiş noter isterse görme engelli bir vatandaşın getirdiği belgenin konusunu ve içeriğini kısaca okuyup tasdik edilmek istenilen belgenin bu olup olmadığını kendisine sorabilir. Ondan sonra tasdik edebilir. İki şahide gerek yok bence diyor Baran. E, bu kadar para verdiğimiz noterlere de güvenmemiz gerekiyor herhalde bu noktada. Sırada biraz da gündemin dışında bizleri tebessüm ettirecek, sevindirecek, içimizi ısıtacak bir kampanya var. Özellikle sosyal medyada bir fenomene dönüşen, tek patisini kaldırıma dayayarak oturuyan Zirverbey semtinin sembolik kedisi Tombil'i geçtiğimiz günlerde ne yazık ki hayatını kaybetti. Onun anısını yaşatmak isteyen bölge halkı da bir kampanya başlattı. Kadıköy Zirverbey'de yaşayan ve ünü tüm dünyaya yayılan Tombil'i 1 Ağustos 2016'da ne yazık ki sevenlerine veda etti. Büyük kitlelerin hayran olduğu Tombili'nin ölümü yaşadığı güleç çıkmazında kalbimizde yaşayacaksın yazılı fotoğrafıyla ağaca asılarak duyuruldu. Anadolu kedisi projesi olarak Tombili'nin ölümsüzleştirilmesi ve beraberinde hayvan sevgisinin aşılanması için Kadıköy Belediyesi'nden ve gönüllü heykel Ziverbe'ye Ziver Bey'e kaldırım taşında oturan bir heykelinin yapılmasını talep ediyoruz deniyor. Japonya'daki ünlü haçiko heykeli gibi 11 senedir mahallenin maskotu olmuş, ünü Kadıköy'ü aşıp tüm dünyaya yayılmış tombilinin de benzer bir şekilde hatırlanmasını ve unutulmamasını diliyoruz diyor Ziver Beydiler Kısa sürede 15 binden fazla kişinin imzaladığı kampanyaya her zamanki gibi Kadıköy Belediyesi'nden de yanıt var. Geçtiğimiz günlerde belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, geçtiğimiz günlerde kaybettiğimiz duruşuyla gönüllerde taht kuran muhitimizin sevilen kedilerinden, Tom Billin'in hatırasını yaşatmak için uygun bir tasarım çalışmasına başladık. Gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Kampanyayı başlatan ve destek veren herkese teşekkür ederiz dendi. Kampanyaya destek veren Özgür Caba'dan kampanyanın önemine bir vurgu var diyor ki imzalıyorum çünkü koca bir semtin ve ülkenin ilgisini ve sevgisini kazanmış bir canlının heykelinin varlığı yüzlerde tebessümü neden olur ve bu tebessüm yegane ihtiyacımız olan olgudur bugünlerde diyor Caba. Ve son olarak şimdi İngiltere'ye uzanıyoruz. Başarıya ulaşmış bir kampanyayla programımızı noktalıyoruz. 14 yaşında Lucy. Kendi evinin bahçesinde tavuk yetiştiren bir lise öğrencisi kendisi. Tavukların sevgisiyle... Büyüyen, sevgiyle yetiştiren Lucy, büyük süpermarketlerin yumurta alımı yaptığı tavuk yetiştiricilerine karşı bir mücadeleye girişmiş durumda. Sebebi ise söz konusu yetiştiricilerin tavukları çok kötü koşullarda, küçük kafeslerde üst üste istifleyerek onlardan hem yumurta hem de et sağlaması. Bunun hayvan haklarına aykırı olduğunu düşünen Lucy, büyük süpermarketlerin bu tür çiftliklerden ürün almamasını talep eden bir kampanya başlatmaya karar vermiş Change.org üzerinden başlattığı kampanyası da şu ana kadar 280 bin kişi tarafından desteklenmiş. Konuyu ülke gündemine böylece taşımış oldu. Lucy ve kısa bir süre önce ülkenin önde gelen süpermarket zincirlerinden bir tanesi olan Tesco bu çiftliklerden alım yapmayacağını açıkladı. E tabii Tesco bunu açıklayınca diğer büyük süpermarket zincirleri yani Morrisons ve Asda da hemen Tesco'yu takip etti. Bir kişinin başlattığı 280 bin kişinin imzasıyla destek verdiği bu kampanya sayesinde milyonlarca tavuğun yaşamı iyileşmiş oldu. Değişim rüzgarları bütün gücüyle esmeye devam ediyor. Bugün sizlere Türkiye'den, İngiltere'den derlediğimiz vatandaş hareketlerini aktardık. Siz de değişmesini veya iyileşmesini istediğiniz herhangi bir şey için Change.org sitesine girerek bir imza kampanyası başlatabilirsiniz. Yarın yeni kampanyalarla buluşmak üzere. Esen kalın.